Günaydın. Pazartesi sabahına Gözde Elmaslı'nın kampanyasıyla başlıyoruz. Elmaslı haydi her sabah Cumhuriyet Gazetesi alalım diyor ve ekliyor. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasının yanı sıra Gazete maddi açıdan da zor günler yaşıyor. Can Dündar'ın cezaevinden kaleme aldığı 28 Kasım tarihli yazısında gazetenin en zorlu ekonomik dönemi diye özetlediği durumun yansımaları başladı maalesef. Edinilen bilgiye göre gazete yaşadığı dar boğazdan çıkmak için sayfa sayısını azaltmak zorunda kaldı. Bu nedenle de bazı yazarların köşeleri birer gün azaltıldı. Cumhuriyet Yazarı Özgen Acar bu kararı köşesinden şu satırlarla duyurdu. Ekonomik nedenlerle gazetenin sayfa sayısının azaltıldığını bu nedenle yazarlardan haftada birer gün eksik yazmalarının istendiği bildirildi. Artık yalnızca salı günleri kavşak okuyabileceğinizi üzülerek bilgilerinize saygılarımla sunarım dedi. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat da Twitter'dan yaptığı açıklamada bu kararı okurlarıyla şöyle paylaştı. Sevgili okurlarım, Cumhuriyet'in daraltmak zorunda kaldığı sayfa sayısı gereği bundan böyle haftada iki değil bir yazı yazacağım bilginize. Arkadaşlar uzun uzun yazamayacağım. Anlatmak istediğim kısa ve öz aslında hepimizin aklından, gönlünden, vicdanından geçen bir değer, vefa. Madem halkın haber alma özgürlüğü için kendi özgürlüklerine tehlikeye atan, kaybeden gazeteciler var ve madem yine aynı cesarette olan gazetecilerin oluşturduğu bir gazete var, o zaman onun varlığını devam ettirebilmesi için destek gerekiyorsa bu desteği göstermekte de bizlerin sorumluluğu diye düşünüyorum. Çünkü bizler de vefalı olmalıyız, vicdanlı olmalıyız, erdemli olmalıyız. Haydi bugünden itibaren her gün Cumhuriyet Gazetesi alalım diyor Elmas ve şu ana kadar 1580 kişi desteklemiş bu kampanyasını. Atamalarla ilgili bir kampanyayla devam ediyoruz. Şimdi de Ayşen Tekeli Change.org üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyor ve Milli Eğitim Bakanlığı Şubat'ta il emri açsın, aileler kavuşsun, yüzlerce anneyi çocuğuna kavuşturmak için yardımcı olur musun? Şubat ayında il emri açılmazsa bir sonraki atamaya kadar yine eşlerimizden ve çocuklarımızdan ayrı kalacağız. İki küçük çocuğum var ve artık kavuşmak istiyoruz. Bana ve benim durumumda olan yüzlerce kişiye yardım et lütfen demiş tekeli. Ve gelelim Şeyma Küçün kızı için başlattığı bir kampanyaya. Kampanyanın muhatabı yine Milli Eğitim Bakanlığı. Diyor ki küçük atipik otizm tanılı kızının eğitim hakkı için Okullarda farklı öğrenci farkını bitirin dediği bir kampanya yürütüyor. Buna benzer farklılıklardan oluşan sorunları biliyorsunuz Ozan için açılan Ozan Örnek Olsun kampanyasında da görmüştük. Küçüğün kampanyasına kızının ağzından kendi anlatımıyla kulak verelim. Diyor ki merhaba ben Esila 5 yaşındayım. %40 hafif düzeyde atipik otizm raporum var. Ama insanım, bu rapor yüzünden bazı büyüklerim yardımcı olmadığı gibi bir de zarar veriyorlar bana. Ama annem üzülmüyor çünkü ben onun için çok önemliyim. Bir süredir RAM'a gidiyoruz, eğitim kaynaştırma programına katıldım, ilerleme kaydettim. Öğretmenim raporu çok yüksek dedi fakat iki gün iki saat gelmemi söyledi. Aslında raporum tam zamanlıydı, uyku problemim var, uyuyamıyor ve uyanamıyorum. Geç gittiğim halde üç buçuk saat sabredemediler bana öğrenci olmak istedim ama ne yazık ki sistem bir öğrenciye izin veriyormuş benim gelip gittiğim günler öğretmenim ve birkaç velinin iki dudağından çıkan söz ile belirlendi veliler benim öğretmenim daha çok ilgilendiğini söylüyorlar. Hayır, çünkü ben sadece birazcık daha sinirli, birazcık daha inat ve şımarığım sizin çocuklarınızdan çok az bir farklı. Ve bence benim tek farkım arkadaşlarımı severken biraz daha fazla sarılmak. Çocuklar benden bu yüzden korkuyormuş, anneleri öyle söylüyor. Şimdi annem beni okuldan aldı çünkü hakarete maruz kaldı ve belki de ilk kez hor görüldü ve benim yüzümden sistem raporu olan bir öğrenciyi alabiliyor. İkincisi yasak, raporu olmayan çocukların velileri Öğretmenle ufacık sorun yaşadıklarında sınıfı değişirken raporu olanla bu hak tanınmıyor. Şimdi ben okula neden gitmediğimi sorgulamıyorum bile. Ben büyüyüp olayların farkına varmadan bu durumun düzelmesi ve benim gibi olan arkadaşlarımın da üzülmemesi için bu kampanyayı imzalar mısınız diye soruyor. Küçük kızı için Change.org'da yürüttüğü bu kampanyasında otizmli çocukların... Diğer sınıflara ve eğitime entegrasyonu konusunda. Sıradaki kampanyamız şimdi Çanakkale'den başlatılmış. Sahibi ise Önem Usta. Bir zeytinliğin daha yok olmaması için kampanyasını yürütüyor. Ustaya kulak verelim. Gülpınar zeytinliklerine enerji santrali kurulmasın. Çanakkale il Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü'nde kurulmak istenen Jeotermal Enerji Santrali sondaj çalışmasının durdurulmasını ve projenin iptal edilmesini istiyoruz. Geçim kaynağı tamamen zeytincilik olan yöremizde zeytinliklerimiz çok ciddi zararlar görecek ve yıllar içinde kuruyup yok olacak. Gelecek nesilleri mirasımızın yok edilmemesi için sondaj çalışmasının durdurulmasını ve santral projesinin iptal edilmesini istiyoruz diyor usta. Kampanyasında hashtag Gülpınar'ın zeytinine dokunma etiketiyle de sosyal medyada devam ediyor bu kampanya. Ve geldik pazar gününün son kampanyasına sahibi Oğuz Berk. Berk kendisi şöyle demiş, Erciyes Üniversitesi Kafkas Dilleri Bölümü hayata geçsin. Bu toprakların asli bir unsuru olan bağımsızlığın kazanılmasında varını yoğunu ortaya koyan çerkezler yok sayılmaktadır ötekileştirmekte ve ayrımcılığa tabi tutulmakta. Çerkezler nüfuslarına kıyasla o kadar yoğun şekilde milli mücadelede varlıklarını ortaya koydular ki, geleneksel Çerkez Kalpağı milli mücadelenin sembolü bile oldu. Türkiye'nin 11 üniversitesinde Rus dili ve edebiyatı bölümü, 11 üniversitesinde Fransız dili ve edebiyatı, 3 üniversitesinde 6 tane Yunan dili edebiyatı, değişik üniversitelerimizde 88 İngiliz dili edebiyatı bölümü, 2 üniversitede 2 tane İtalyan dili edebiyatı bölümü var. Türkiye'de bir tane Ermeni Dili Edebiyatı Bölümü var, o da Kayseri Erces Üniversitesi'nde. 2010 yılında kuruldu ve öğretime devam ediyor, Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin başkanlığınız döneminde çalışmalara başlayan Çerkez Dili Edebiyatı Bölümü Düzce Üniversitesi'nde kuruldu ve gelecek yıl ilk mezunlarını verecek. Aynı yöke bağlı, aynı kanunlara tabi Erces Üniversitesi'nde 5 senedir sallanıyor, savsaklanıyor, daha da öyle görünüyor. Kafkas Dilleri Bölümü açıldı ama 5 yıldır alınan öğrenci sayısı sıfır. Sayın Cumhurbaşkanım, demokrasi ve insan hakları adına döneminizde atılan adımlar çok önemli. Bu dönemde çerkezce şarkı söylemek bile yasakken okullarda seçmeli dersler, üniversitelerde bölümler açılmasına sizin döneminizde mümkün kalınmıştır. Önümüzdeki günlerde Erces Üniversitesi rektörlük seçimleri yapılacaktır. Demokrasi ve insan haklarını özümsemiş, öteki ayrımcılık yapan birisi lütfen Erces Üniversitesi rektörü olarak atanmasın. Erciyes Üniversitesi'nde 5 yıldır kağıt üstünde açık tutulan ama tek bir öğrenci bile alınmayan Kafkas Dilleri bölümünün hayata geçirmesini istiyoruz. Bunu hayata geçirecek demokratik olgunluğa sahip birisinin atanması sizin takdirleriniz ve emirlerinizle mümkündür diyor. Berk kampanyasında Cumhurbaşkanı'na hitaben.